Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Bundan böyle her salı günü Oktay Demirci bize yollardan bildirecek. Hatalıysam bildir köşesiyle her salı sabah sizlerle beraber olacak. Hattımızda Oktay var Ankara trafiğinden bildiriyor. Oktay günaydın. Günaydın Fahir, evet. günaydın Ege, günaydın Tüm Ankara. <gülüyor> Hocam şöyle söyleyeyim Ege derken demek durumundayım. <gülüyor> Hadi ya yok mu? <gülüyor> ya maalesef o arkadaşı da görevden bir daha aldılar. Yine sürgün yine sürgün sürgünlerden bir türlü başını alamadı. Resmen adam <gülüyor> sürgün verdi. Evet. E, güce... Resmen adam adam yerine kondu bence. Yani bu nedir kaçıncı görevden alınış ya bu? Abi böyle işte bilmiyorum. Abili konuşmaya başladım dikkat ederseniz hemen sürgün bürgün denince insanın ağzı abili mabili konuşmaya mail ediyor. E, i̇nşallah, Bey, i̇nşallah, inşallah. İnşallah dediniz. O, vallahi ee, toparladın. vallahi toparladın. Bu arada, bu arada e, çok teşekkür ederim. E, Ankara sokaklarında e, dolaştığım yeni köşe... Hatalıysam e, bildir. Ankara trafiği, evet. Sponsorlu olacak inşallah. Onu da en yakın zamanda sponsoru belli olsun. Hatalıysam bildir. İnşallah, hayırlısıyla. Hayırlısı, hayırlısı. Hayır konusunu e, cuma günü konuşuruz hocam. E, şüphesiz, inşallah. Evet. Şeyi söyleyeceğim yalnız. Hatalıysam nedenin sen köşe ha. ismi olarak? Hatalıysam tarif. bildir. Hatalıysam bildir. Onu bir düzelteyim. Onu bir düzelteyim çünkü e, bu konuda çok değişik şeyler var. Evet. Hatalıysam bildir. Virgül lütfen olacak. Hatalıysam Köşemiz bildir, nasıl? lütfen. Evet onu düzeltelim çünkü sponsorlukta sıkıntılar oluyor. İlk başta zaten hatalıysam özür dilerim diye bir köşeydi. Sonra... Evet, benim, ee, benim aklımda o vardı hatalıysam özür dilerim diye. Ama ee, de vardı. orada ne söylediği oldu? çok güzel bir laf Şimdi var. Tamam, özür, tamam, dilemeyi, tamam, özür dilemeyi bilmeyen bir toplumuz dedin sen. E, dolayısıyla oradan o kaldırıldı ve hatalıysam bildir, virgül lütfen köşesine hoş geldiniz. Oktay trafiktesin şu anda biliyoruz gizli bir görev evet. senin plakanı ve arabanı ifşa edecek değiliz burada evet. sıradan bir arabayla trafikte dolaşıyorsun dikkat çekmemek adına sıradan dediğim trafikte her an yanın başınızdaki araba dinleyicilerimize sesleniyoruz. Oktay demirci olabilir ve sizin hatalarınızı buradan yayında bizlere bildirebilir. Oktay trafiktesin ee, var mı gözüne kestirdiğin, e, affedersiniz Amiyane ah, tabirle yamuk yumuk araba kullanan, falanlı filanlı e, şekilde sürüş e, ifa eden e, sürücülerle karşılaşıyor musun? Teşekkürler. Ee, ben şu anda Ankara sokaklarında geziyorum ve e, öyle sürücüler var. Ee, öyle sürücüler dekiyorum. var ki... Ee, nokta, evet. Ee, kenara çekiyorum onları şöyle oluyor programımız şu şekil işliyor onu da ben anlatayım programı ilk defa dinleyen dinleyicilerimiz de olmuş olabilir hani nedir bu hatalıysam bildirir birgül lütfen programı nedir diye sormuş olan dinleyicilerimiz olabilir ee, kenara çekiyorum ve sence ben nereliyim sorusunu soruyorum birinci sorum bu ee, ikinci sorumla çeşitli cevaplar ee... geliyor orada tek bir cevap da yok bunun tek bir doğrusu da yok buradan bir kez daha bu alıyorum zaman... Bu sabah dört kişiyle konuşma fırsatın oldu. Ee, i̇kisi gülerek karşıladı bunu. İkisi ise hiçbir cevap vermeden oracıktan uzaklaştı. Hemen oracıktan. Ee, i̇kinci sorum hiçbir zaman gerçekleşemedi bugün ama bakalım yani önümüzdeki dakikalarda... Nasip kısmet diyorsunuz. Soracağım. İkinci sorumda, Evet da e, bugünkü hatalarımız nelerdir? Evet, yani önce kişiyi kaldırarak evet, sürücüyü var. sürücüyü Süratik kendi kendine şeyi, eleştirmeye sevk ediyorsunuz anladığım kadarıyla sürücü kendi kendini eleştirerek anladım, Fahir. Vallahi bravo ya yani bunca yıllık yayın tecrübesi hemen fark etti sende hemen çözdün olayı bravo çok teşekkür ederim Rica yani ederim benim zaten sıkıntım şu ee, Türkiye'de yayın olarak iyi projeler hiç devam etmiyor yayında kalamıyor maalesef evet. bakalım Hatalıysam bildir. Ne bildir, kadar yayında kalacak? Lütfen, projesi ne kadar yayında kalacak? Bunu da hep beraber göreceğiz. Zaman gösterecek. Diyeceğim. zaman. Gö Oktay çok teşekkür ediyorum. Ee, bir sonraki bağlantımız reklamdan hemen sonra olacak. Bunun da müştesini tamam. verelim. Ee, reklam dediysem o bir süreç sonuçta. Onu kafanızda da çok fazla büyütmeyin. Ee, evet. Daha sonra tekrar birlikte olacağız. Programın eleştirileri olacaktır. Umarım dinleyicilerimiz de bize... E, görüşlerini bildirecekler çok teşekkür ediyoruz tekrar birlikte olacağız ben teşekkür ediyorum i̇yi Yayınlar iyi yayınlar hoşça kalın Segi dinleyiciler e, yepyeni bir köşe yepyeni bir yayıncılık anlayışıyla hatalıysan e, ...bildiriniz e, bir gün lütfen e, programıyla e, Oktay Demirci yepyeni bir ufuk açtı bize Umarız e, bu başarısı e, kim odaklar tarafından gölgelenmek istenmez Modern sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Flaş, flaş, flaş sevgilinin dinleyiciler Oktay Demirci yeni programı Hatalıysam bildir Virgül lütfen Yayından kaldırılmakla e, Kalmadı Oktay Demirci yapım sorumlusu görevden alındı Ve eski görevi olan Modern Sabahlar iade edildi Günaydın, .ay. günaydın sevgili dinleyiciler. Bu yaşanan süreci bir kez de biz senden dinlemek istiyoruz. Nasıl bu kadar çabuk hızlı gelişti, olaylar nasıl oldu? Vallahi şöyle oldu Fahir, en son telefon konuşmamızda sana da söylemiştim. Evet. Benim bir korkum var, iyi projeler her zaman... Derdest ediliyor. Yayında evet. kalmıyor. Maalesef. Mahalleler oluyor diye. Evet. Ee, burada da aynı şey başıma geldi. Korktuğum başıma geldi. Maalesef işte talihsizlikler yıllardır bizi başka yönlere gitmekten alakoyuyor diyelim. Nedir sizin programınızın derdi falan diye böyle bir de e, sert sert sordular bana. Evet anlaşıldı. Dedim, kendi hatalarımı insanların... Benim yüzüme vurmasını istiyorum. Tamamen işte herkesi kendin gibi bilmem. Herkesi kendin gibi bilmem. İşte maalesef işte herkes senin gibi çıksaydı. Dünyada bir ikti bu. Bir ikti ve son oldu. <gülüyor> ve son oldu. Maalesef 5 kişiye sorabildim. Olsun canı sağ olsun noktayı sordukların bizim yanımıza kar kalmıştır. Umarız ilerleyen yıllarda süreçlerde diyelim zamanlarda diyelim artık ne derseniz deyin. Ee, hak ettiğin e, itibarı iade itibarını tekrar alırsın. Yalnız e, ne mutlu ki bana e, yani yine geldim yuvağa geldi. <gülüyor> geldim. Yuvağa geldim. Radyotu geldim. Radyo Ot'ye geldim. Radyo kaçtı bana. Radyo sonuçta bir ana kucağıdır. Yani, yani çok bazıları ana ocağı efendim der ama alakası yok. Burası bir ana kucağıdır. Ana kucağıdır. Eee ve sana yeterli olan Yine gerekli olan Şevket'i biz vereceğiz Oktay. Çok teşekkür ediyorum tekrar bir kere daha tüm dinleyicilerimizin önünde müdahaleleri rağmen burada buradayım. Yine buradayım ve çok yakında da bir kitabım çıkacak. Bu yayın yaşanmışlıklarla ilgili mi? yayın projemle ilgili olarak beş kişiyle yaptığım kısa Röportajlar. röportajları orada kitap olarak vereceğim. Çok teşekkürler Oktay. Çünkü hayat paylaşınca güzel derler ya kim dediyse... Ee, i̇şte bunu paylaştıkça da umarız e, bizler e, okuyucuların, çünkü bayağı da güzel, bayağı bir okuyucu kitlen var senin. Yani yazsaydın bayağı bir okuyucu kitlen olurdu diye tahmin e, işte ediyorum ben. İşte yazacağım, fazla da zamanımı almayacak diye düşünüyorum. Umarız. Yarına falan biter yani. <gülüyor> Fala. tamam. Ben öğleden sonra basımlar biter diye düşünüyorum, acele edersek. Bir araştırma, araştırma evresi olacak. Bahir. sinsin istiyorsun, içine sinsin, sinsin sinsinen Tabii, bir proje. Sinsin olarak bakıyorum ben sin, bu olaya. Sin, dediğin onu ayrı ayrı yazıyorsun yani. Hem bu, benim hem karşıdakinin içine sinsin anlamında. Ay, Çift sin, taraflı bir sinme var yani. Sin, yani e, utanç. Yani utangaçlık. Günah sin. olabilir, utanç olabilir. Bunları, Günah, sin, bunlar, sin city. <gülüyor> ya tamam istersen canım. İstersen Fahir, kendi kitabını yazabilirsin. <gülüyor> yani. Bir İngilizce kelime olan Sin City adlı kitabını... <gülüyor> Onu yazabilirsin istersen. Israrla isteyiniz. Tüm e, müzik marketlerde. Fak Hayır kendi. kitabını yazman şu anda kesinleşti. Senin de 4-5 sayfalık bir kitap yazma hakkın şu anda doldu. Şu anda meşru Tabii teşekkür Tabii ki ediyorum. masraflar sana, sana ait. Sana ait olmak kaydıyla. Olmak kaydıyla. Yani çok, çok güzel bir hava var dışarıda ee, umarız hani e, yazın ama kışın yediğimiz hurmalar yazın e, bizim e, içimizde patlamaz evet. e, bizi tırmalamaz zira taşı oturmazsak, şey oturmazsak bir şey olmaz diyoruz ama inşallah bu güzel e, havaları da ulan o kışın kar yağaydı, şöyle olaydı böyle olaydı hiç olmazsa biraz daha suyumuz olaydı demek zorunda kalmayız ama en azından şu anda ağanın e, tadını çıkarmak lazım güzel bir hava var adeta bahardan kalma demeyeceğim bir bahar havası var dışarıda. Ee, üstünüze hafif bir merserizeyle çıkabileceğiniz havalar bunlar. Ee, tadını çıkarın güzel e, geçsin gününüz diyerek şöyle bir e, Türkiye'de neler oluyor dünyada neler oluyor diye bir bakalım. Arzu ederseniz eğer vaktiniz varsa Oktay Bey. Hayır hayır olmaz benim, benim, artık projem, benim artık projem kalmadı. Tek projem artık radyo falan. artık. Yani. Yani radyo opti. Yani o yüzden e, istediğin şeye bakabilirim. Lütfen. İstedi, ben değil sen... Ben bu konuda artık seni baskılamak hiç istemiyorum. Bu konuda yeterince sen yıprandın zaten. Baskıya maruz kaldım. Evet. Yani... Bir arkadaşımız daha vardı. O da mı baskıya maruz kaldı yoksa... O e, sabahleyin. görevden aldılar Oktay. Hadi ya yenim ya. Ya vallahi ne oldu ona taktılar. Kafayı taktılar ona. Yani... O kadar da şey yapmıştı ya. O kadar da emek vermişti ama. O kadar da... Niye öyle Büyük oldu? Dedi, bilmem ne dedi yani. Ondan evet. İki senedir burada şey yapıyor. Hatta o en başta demedi mi ben bundan sonra full destek diye böyle bir kampanyayla ama Cümleleri olmayın. düşüktü işte ondan mı acaba ben diye. Evet. Ben bundan sonra full destek falan filan full anlaşılmadım acaba dediğim. Yani o İngilizce kelimeler tam destek deseydi mesela belki manalı olacaktı ama full destek manensiz. Olmadı bir kere daha iyi projenin sonuna geldik. Evet evet. Buyurun Oktay Bey. Çok teşekkür ediyorum. İngiltere'de BAFTA ödülleri biliyorsun dağıtıldı. Ben onu bilmiyorum aslında. BAFTA ödülleri de... Film açık... ödülleri falan. Tamam film ödülleri de çok da hani... ...Adana Koza Film Festivali gibi mi? Bizdeki muadili. Gibi. gibi. Doğru, doğru diyorsun. Ha, yani Altın Ay nasıl Antalya Film Festivali ise... Alt, şey Altın Portakal'sa öbürü de Altın Koza Yani ama şöyle düşün Oscar'ın habercisi deniyor buna Hangisi Oscar'ın habercisi Ne bileyim altın küreye de diyorlar Altın bir şeye de diyorlar Ayıya da diyorlar Kanda da, da diyor falan diyorlar haftaya da böyle diyorlar Bu bana biraz e, Mehmet Özdirek var ya Hı -hı. Çok sevdiğimiz futbol insanı evet. Mehmet Özdirek. Hala şifa Mehmet de, demek gibi bir şey gibi geliyor yani, bana ya Yani Yazıktır günahtır ya Bir o kadar da ayıptır ya Şifo Mehmet şey desin ya. Sen Şifo'da mısın hala? Ben... Kendisine Mehmet Şifo desin. Lütfen yani Mehmet Özde. Onu, o yüzden yani Bafta'yı da Bafta olarak görmek bafta lazım. Bafta da Bafta. İngiliz bafta. film ödülleri. Kalplere bir Bafta. Bafta da Bafta. Zaten Kalplere resmi müziği de bafta. budur sevgili dinleyiciler. Yani. Güzeldir. Resmi, bafta, Bafta müziği Baftamız budur. güzeldir. Zaten İngiliz dillerinin öyle bir lafı var. Kraliçenin. Kraliçeye sormuşlar kraliçem İngiltere'nin me nesi meşhurdur diye kraliçe dönmüş şöyle bir yüzü süzerek gözlerinden de şöyle bir aşağı bakarak bizim baftamız güzeldir demiş. Öyle herkes bakarken çat diye kapıyı vurup çıkmasıyla herkesin kendine gelmesi bir olmuş. Pek çok isim pek çok ıı, alın üstünde pek çok kıyafetle fotoğrafları var. Ama Ve kıyafet dedin erkekler smoking kadınlar venüsten. Tamam belki bir şeyleri Oktay Demirci nutku tutuldu. Ben hemen ona şey, bir şey takıldı benim bu şey bu bir şey takıldı. Ben o takılanı hemen alayım. Ben sana kurban olurum. Nereye nasıl alacaktım? Aa her şeyleri kaldırmışlar. Baksana şurada bir bombaleo çakacaktım. Al. Hoppa! Bak. Fii. Çok seviyorum ben en sondaki fi'i. <gülüyor> 67. kez sahiplerini buldu. İngiliz BAFTA ödülleri. Maşallah. Kraliçeyle yaşıt. Hanımefendiler, birbirinden şık kadınlar. Kraliçenin tahta çıkışıyla bir galiba 67. yıl. Kraliçenin tahta çıkışıyla... Bu, bu BAFTA film ödülleri galiba... O 60 oldu galiba, galiba ya. O 60 geçti, geçti. Aa, geçti aa. mi? Kızım Charles kaç yaşında ayol? Kızımı... Ayol dedirttin bana. Yayınada ayol dedirtilir mi ne Neye yani? şaşıracağımı şaşırdım gerçekten. Ee, tabii Charles kaç yaşında ya doğru. Charles doğduğunda BAFTA'nın... Daha Charles 14 yaşındaydı <gülüyor> hapse olduğunda ilk. Öyle hesapları vardır kraliçem. Yani, evet. evet. Tamam. E, e, ne oldu şey baftada kimler kimler ne aldı ne verdiler? Kimler kimler hiç ödül alamayıp da e, gecenin yıldızı olan çift Angelina Jolie ile Brad Pitt. Ya e onlar artık böyle bir şey oldular ya. Biz geldik demişler. Aman hoş geldiniz. Buyurun Kafası küçülmüş mü ben? Bir fotoğraflarda daha, daha yo, küçük kafalı Brad gördüm. Brad Pitt'in elinde bir tane ödül var ya. Ne bu? o arkadaşından almış Spir ya bir filmde Spir. oynamamasına rağmen <gülüyor> şık olan adam diye mi verdiler bu ödülü nedir yani ya bir tane ödül var ne, neyle aldı ya Brad Pitt ödülü ya orada işte şey çektirmek için Fotoğraf çektirmek Foto, için de fotoğraf çektirmek için öyle ayrıca ödül vermişler. milleti elini boş göndermeyin. Nereden bileceğiz biz aldım Biz bile şu anda şaşkınız aldım almadım mı diye. Ha, 12 yıllık Esaret filminin yapımcıları arasındaymış. Ha yapımcı evet. ödülünü almış. Yapımcı ödülünü Yapımcıya almış. Yapımcıya da bir tane. Yapımcılarından biri. Niye bu alıyor? Herkes ayrı ayrı basıyorlar işte demek ki. Basıyorlar dedim yapıyorlar. Ha, iyi Her Masraftan biz... kaçınmıyor Var bu biz... hafta ödülleri. Güzel. Baft'ı. Baftanın da ödüllü şık yalnız. Onu da söyleyeyim. Neye benziyor? Fallik bir obje yoksa başka bir şey mi? Genelde ödüllerin ödülüler... genel şeyi. Fallik havaso, obje. Hayır biliyorsun evet. fallik e, olarak ama e, bakayım. Şöyle bir bir tane yüz. Yüz mü? Bir yüz. Ama yani böyle kaş göz falan var mı yoksa yani ben, kaç göz bundan daha iyi olur Olur yani. mu öyle peki. Bunlar... Ödürleri de şimdi şey yapmayalım böyle. Tabii yani Ondan ama yani kimin elinde tuttuğu da kimin böyle havaya kaldırdığı da kimin taşıdığı da çok önemli. Çok önemli çok önemli. Çok önemli. Mesela bir Kate Blanche'da bakıyorum. Kate ne Blanche. kadar güzel bir ödül gibi görünüyor. Bu kadının elleri de çok zarif ki kadında en önemli e, güzel özelliklerden bir tanesi ellerinin zarifliği. Ne, nerede yaptırdı acaba kıyafetini? Çok da bir kıyafeti var. Şeyler içinde. katıldı mı? Genç prensle. E, ha onlar da geldiler evet. Ama vallahi onlar var ya işte bence esas onlar, onlar için bu bu hafta ödül töreni. Davetiye bulabilir miyiz ya falan diye e, telefon tapeleri yayınlandı zaten şey. Damat beyin. Artık damatlığı mı kaldı? Yeni babanın diye. Ha Prince William mu? William. <gülüyor> <gülüyor> William Gildah damat <gülüyor> mı nedir ya bildiğin e, tahtın varisi. Herkes onun ona bakıyor. Gözünün içine bakıyorlar. Davetiye falan istemişler. Ondan sonra çocuğu da şey bırakmışlar. E, hammaya. Hammaya. Oktay, sana bir şey soracağım. Buyurun. Galiba bu tahtın varisi yani direkt şimdi yarın öbür gün kraliçe şeyden vazgeçse. Hafazan Allah ya bir şey olsa ya da vazgeçse desek artık yoruldum ben. Yeter bunca senedir. Kraliçeyi bırakıyorum dese göredim. Tamam kendi isteğimle görevimden görevden alma değil de görevden çekilme emekliliğimi istiyorum desem tamam diyebilir öyle bir şey diyebilir artık Filip'imle beraber ava çıkacağım o zaman ben de çıkacağım diye... en mutlu olan başta Filip olur evet. ben sana söyleyeyim daha da şeyden mutlu mu daha, olur üzüntülü mü olur onu bilemiyorum şeyden <gülüyor> kendim... daha mutlu olur ya ee, cidiyor, cidiyor, cidiyor. oğlunu neydi adı oğlunu bak Charles'ı Charles unuttuk ya Hı. Hı. Hı. Hı. Charles'tan daha mutlu olur Filip Şimdi orada sormak istediğim konu. Buyurun. Galiba burada hani kraliyet ailesinin de ileri gelenleri var. Hani böyle eee tabii ihtiyar adabı. heyeti. Ha, da bu efendime söyleyeyim. O e, kültürü biraz da gayet iyi bilen e, Kanat önderleri. Kanat önderleri. Ha, tamam. onlar. Şimdi onlar galiba çarsa bunu vermeyecekler. Yani direkt otomatikman çünkü şey de olmasın diye düşünecekler. Şimdi bunun çarsa bunun dediğim gittin ta, tahtı verdin çalsa. Evet. Tahta çıkma töreni masraf. Tamam ama... E, Charles da dediğin 70 yaşında. Tamam. E, yarın öbür gün hafazan alla 3 sene sonra şey... Hadi hop bir daha ama iki kere masraf olmasın diye bence büyük ihtimalle Prens William'a böyle bir şey yaparlar Ama Fahir şöyle düşün... Yani ben şu anda kendimi e, İngiliz kraliyet ailesinin kanaat önderlerinden biri olarak görmüyorum ama... Aklım bana bunu söylüyor. Sen ne dersin çünkü durumları da yok bildiğim kadarıyla. Ama Fahir şöyle düşün... E, şimdi şu anda Charles Galler Prensi ya... Evet. Gallier, Oradan prens... çok bayağı geliri mi var? Gayri meşgullerden geliri mi var? Prenslikten, efendim ee, şeyden, ee, krallıktan, kraliçelikten insan ömrüne ömür katar. Tabii mi yani can, Galli... can gelir. Galler Prensliğini niye verdiler? Gallier can gelsin Vallahi, Can, şey, can gelsin Kansızlık vardı ya. Yüzüne Belliğin kan ane... geldi. Anemi vardı ya. Bediğin Belli Sen... anemi vardı. Galler Prensliğini verdikten sonra ki bayağı oluyor. Resmen kan geldi doğru. Yüzüne kan geldi. Bugün herhangi bir Prens Charles fotoğrafına bak. Kanlı Galler kan. Prensliğinden önce mi? zaten Prensliğinden Hadi. sonra mı onu anlarsın? Zaten Prens Charles'ın da o lafı var. Benim hayatım iki ayrılır. Galler Prensliğinden öncesi ve sonrası diye. Yani o yüzden e, çeşitli okullara gidiyor. Ondan sonra işte Ama canım sadece gidiyor, fikirde kendilerini masrafını falan. yaparsa yapsın. Bana ne? Antropoloji Aman. okuyor, arkeoloji okuyor, tarih okuyor. O kadar sene sen de boş olsan sen de bin tane konu okurdun önce bir tıp falan okurdun. Ben bir de şey okurdum. Hep içimde kaldı. 1976 yılında vakıf kurmuş biliyor musun? Kaç yılında? 1976 yılında. Aa, seninle yaşıt vakfı var adamın. Ne, ne, ne prens, vakfı? Prens Charles'ı kral yapma vakfı. <gülüyor> prens, prens vakfını kurmuş. Valla prens vakfını kurmuş. Ne ama göreviniz ne? Prensi yaşatmak ve yüceltmek. Sizden başka birisi var mı? <gülüyor> Oğullarım var demiş. <gülüyor> ve Zaten demiş bir takım dış devletlerden bir takım e, kral Helal olmayan... Olsun aile oluşturduğu bir vakıf. Tamamen bağışlarla dönüyor vakıf. Falan. dediğinde kulüp yani. Takılıyorlar. Tabii briç oynuyorlarmış. Briç, besik ve çeşitli eee bilarda. Bilardalardılar. Modern, Modern sabahlar. Modern sabahlar. Güzel bir gün bizi bekliyor ve dün gündeme damgasını vuran bir olay. Buyurun. 18.02.2014. Kendisi... Yok, 17.02.2014'te damga vuran olaydı. Doğru. Bugün önce haber olma niteliğini artık gösterdi. Doğru. Nedir? Kendisine bot alınan, daha doğrusu kendisine tekne alan çocuğun ağlaması. Ya evet izledim ben onu. Ağladın, Ağladın mı peki? Onu dinleyen var, dinlemeyen var. Bir şey yapabilir miyiz Oktay? Ben de hazırda var aslında ben. Yapalım. Dinletelim yani, mi diyorsun? Yapalım dediğim... Paylaşalım, e, internetten paylaşalım ya. İnternetten de paylaşalım. İnternette dinletelim çünkü her kardeşim, şey paylaşılıyor. Dinletelim de aynı zamanda. Değil mi? Tamam, onu şey yapalım. Ee, ee, o Gerçek mi? Ben onu şey yapamadım yalnız. Neyi gerçek mi? O Röportaj. Bir saniye Oktay Bey. Bakalım ne kadar gerçek. Hep Hemen dinleyicilerimize göreceğiz. de söyleyelim. Bir e, çocuğa 100 bin lira mıydı? O e, yok, çok pahalı diyorsanız. Hadi gelin, biz sizi şimdi hı, biraz daha açık. Bir başka videoyu açtım Fahir herhalde. Hmm. Bir dakika. Küçüğün 100 bin euro'nun üstünde satılmış bile. Evet. Kabrayış ailesi tekniği 13 yaşındaki oğulları Kaan için almış. Eden'in sevgisi çok fazla Kaan'da. O aşıladı ama tabii ki bizim kontrolümüzde her şey gidecek. Bu konuşan anne baba değil mi? Ee, ebeveyn. Mi? Hem de ne? Siz farkında değilsiniz ama Kaan'ın gözleri o kadar şey ki Kaan şimdi neredeyse ağlayacak. Aa. Aa. Bu kadar çok mu istiyordun Kaan? Evet. Neden bu kadar çok istiyordu Anlayamazsınız. Deniz tutkusu mu? Ben en büyük çeken, motorun yaptığı dalga köpürtmesi. <gülüyor> <gülüyor> İşte bir genç Hayır. arkadaşımızın gözyaşları Senin... bizim içimize aktı, aktı, aktı. aktı. Yani, yani yarın öbür gün ben de deniz atlasa böyle bir şey çocuğu ağlatmamak kadar yapmayacağım. Ağlatmak istemiyorum evladım ya. Şimdi sen bu tabii şeyi yeni izledin herhalde. Ee, aynı duyguları yaşadık verdiğin tepkiyi dinleyicilerimiz anlamamış olabilir. Gülüyor ama ağlıyor mu? Hayır bu videoyu. Biz hani hı hı. dinlemeyen izlemeyenler varsa videoyu hı hı. E, sevgili dinleyiciler şöyle oluyor. Videoyu izledikten sonra ağlamakla gülmek arası bir <gülüyor> duygu seline kapılıyorsunuz. Yani anlayamazsınız. Anlayamazsınız. <gülüyor> anlayamazsınız o köpük sesi. Hadi <gülüyor> daha, daha... <gülüyor> Motorun çıkarttı o köpüğün dalga. Dalga köpüğün sesi adeta insanın Aa, evet. ruhunu Evet 13 yaşındaki gerçekten ergenliğin de başında olan bir arkadaşımızın, genç kardeşimizin, bir iblisin feryadıydı bu. Ee, o yaş grubu genel olarak iblis oldukları için ee, evet. yanlış anlaşılma olmasın. Güzel ne güzel yani anne babalar. Ne ne olacak abi şey tutkusu erken yaşta başlamış işte çocukta. Çok güzel. Acaba şey diye mi kandırdılar tabii ki bizim kontrolümüzde olacak falan diyorlar da. Ee, ya kendilerini aldılar. Hani mesela atıyorum ben araba alayım kendime. Sonra da gidip bizim. Neyiz sana araba aldım falan gibi. Böyle bir şey mi? Yoksa 13 yaşında bu çocuğa bu tekneyi alırsanız. Bu adam 23 yaşına geldiğinde ne alacaksın? Evlendiğinde ne hediye edeceksin? Üniversiteyi bitirdiğinde işe girdiğinde ne yapacak Vardır herhalde fire bir planı. Vardır. Yani herkesi ev gibi kendin gibi düşünmesen. Kendin düşünme. düşünme. Yani, yani ben şimdi. Vardır Ama yani şöyle de güzel olmaz planları ki. planları vardır yani. Ya tamam şimdi 100 bin euroluk e, tekne alınır. Ondan sonra işte bir liseyi bitirdiği zaman 500 bin Euro'lu. En iyi yerli tekneyi alacağım diye babası söz verdiğini ben biliyorum. Sevgili dinleyiciler doğru benim babamın öyle bir sözü vardı bana. Evet. Rahmetli e, e, üniversiteyi bitirmemi göremedi ama görseydi bana e, ne derler gerçi tıbba girseydim öyle bir şey vardı vadi vardı söylediği şey. E, piyasadaki en iyi yerliyi alacağım diye. Çünkü o zaman galiba bir bi, iki marka araba bir marka araba en iyi yerli diye Yerliydi tutuyordum. evet. Evet yani düşünün ne kadar eski. E, bu hadiselerle hakikaten benim gönlüm çelinmeye çalışılmıştı. Sırt tıp fakültesine gireyim diye. O yüzden o, o yatta da en iyi yerli e, yatı alacağım yatsın, sana. Evet. Şu koleje başla. E, ya falan bu falan diye. sonunda eni iyi falan demiş olabilir annesi babası. Burada benim an, yani aileyi anlayabiliyorum. Çocuğu anlayabiliyorum. 13 yaşındaki bir Kardeşimiz. Beni mi anlamıyorsun? Bir kişiyi anlayamıyorum ben orada. orada muhabiri mi? Muhabiri anlayamıyorum. Muhabiri anlayamıyorum. Ne? Hayır yani o değil de neden nasıl böyle bir gidip bunu mikrofon uzatıp sorular soruyorum. Nereden soruyor, bilsinler canım siz ne, ne aldınız? aldınız? Ne, ya orada konuşurken, ne kim aldınız? aldınız nedir ya çarşıya çıkıp. Ya çok özür dilerim benim bu sabah yaptığım hatalıysam bildir virgül lütfen köşesi yayından kaldırılıyor da. Bu hanımefendinin şey yaptığı program. Çanım kadın bot gitmiş orada bot da ne sade bot satıyor. Tekne satacağım, alacağım. Both orada shoulder, şimdi... röportajlar değil mi e gitmiş Zaten oraya? yüzen bir şeyin minimum değeri öyle ya. 40-50 bin eurodan başlıyor ya. Deniz üstünde yüzen herhangi bir şeyin fiyatı o ya. Lütfen Oktay. zar rakamlara takımla kendini ev gibi düşünme. Oraya gelen de orada tekne almaya geliyor zaten. Ne yapsın? Nasıl markete, pazara gittiğinde... Bazar. E, bazara işte sebzeyi meyveyi alıyorsun. İşte öyle Bot şova gittiğin zaman da tekne alacağım. O zaman ben de alacağım. Güle güle kullansın ne diyelim. İyi günler de iyi günler. Kazasız belasız. Demek Kazasız ki üstüne belasız. yapmışlar. Çocuğun üstüne yapmışlar, yapmışlar ya Yapmışlar bence, bence de. Bot'un ya da yatın ruhsatı oluyor mu? Fahir. E bir zahmet. Oluyor yani rusat değil mi? Ruhsat lütfen diye gidiyorsun mesela sahil güvenlik durduruyor ruhsat lütfen diye. ehliyet ruhsat belgeler belgeler deyince hep böyle filmlerde falan bir şey çıkıyor ya. Dosya çıkıyor Şeffaf değil mi? Şeffaf bir dosya çıkıyor <gülüyor> İçinden böyle beyaz beyaz Buyur, kağıtlar çıkıyor. Buyurun bu da benim föyüm. Hiç böyle araba ruhsatı gibi bir şey çıkmıyor böyle. Var var olmaz. Üzerinde olur bilmem mı? ne sigorta yazıyor falan filan <gülüyor> bir şey çıkmıyor yani. Var var olmaz olur mu? Var mı öyle? Var var var var. Var. Şeyde mi duruyor yine o? Dümenin tepesindeki Dümenin orada kenarında küçük mı? bir cep vardır orada durur. Öyle, orada mı duruyor? Orada durur. Adettendir ortak. Bugüne kadar 14 kere tekneye bindim hiç görmedim öyle cebi. E canım almıyorlar şimdi orada da şey gibi düşün yani. Çalınır e, diye almıyorlar mı? Yok kendini hani kırsalda araba sürüyormuş gibi düşün. Yani kim soracak orada durdursa. Cenderme falan deniz cendermesi. ha çok güzel bir projem var. Ben bunu hemen hükümete bir şey yapayım. deniz cendermesi diye bir şey buldum. <gülüyor> Efendim, deniz ben Sen biraz üzerine düşünelim Fahil bu projenin. Çünkü bir 3-4 saniyelik... <gülüyor> 3-4 saniyelik, saniyelik şu anda yeni bir, bir proje. Ama yeni... deniz cendermesi bence güzel bir proje. Bunu bir rafa koyalım Oktay. Rafa, yeri onu, geldiğinde onu da o, küçük, o Ruslat'ın durduğu rafa koyalım Fahil. Çünkü yeri geldiğinde ben şey demek istiyorum. Benim de zaten e, sahil güvenlikten başka bir ayrı bir birim olan denizcendermesi diye güzel bir birimim var. Bu konuda isterseniz hazırlıklar yapılsın. Deniz cendermesi... E, <gülüyor> Çok güzel değil mi Oktay? Deniz Cendermesi. Yeterli falan. Askerliğimi güzel. Deniz Cendermesi olarak yaptım. Fikirin cazibesi değil. Jendermenin <gülüyor> cazibesi. <gülüyor> cazibesine kapıldığımı hissediyorum falan. Çok fena kapıldım. Üstelik deniz Cendermesi. Bak Aa, şu anda ben abi. de kapıldım. Abba'dan bir açıklama var. İstersen bir Abba, Abba asılını ya, yapalım. Abba ya! <gülüyor> Abba! Ay pardon karıştırdım ya abba deyince sen Cipsikinski çal Cipsikinski çalalım da abba bir abba hazırlığı yapalım bir abba patlatalım tamam. çünkü abbadan bir itiraf geldi 40. yılları yıl... biz söylemedik mi 40. yıl şerefine bir e, fotoğraf kitabı yayınladılar he aldılar e, vergi kaçırdıklarını e, bu şeyde yazmışlar kitaplarında e, itiraf etmişler vergi kaçırdık demişler bu göz alıcı Yani vergi kaçırmaları şey gibi vergi kaçırmama Böyle hani e, katma değer vergisi falan. Böyle. Aslında hani, gider, gider gösterdişler. Yani nakit alırsanız onu indirim yaparız falan. Fiş falı fatura istemezseniz dediği o da bir vergi. Yok yok mı? faturalı maturalı ya. Bu sahne kostümleri var ya Abba'nın. Ha, Çok ha. böyle parlak evet. parlak dikkat çeken sahne kostümleri var. öyle daş kullandık falan diye pahalı pahalı. Ta pahalı pahalı kullandık bilerek bunları giydik. Hep bunlara paramızı gömdük. Çünkü oradan vergimizi Yıllar şey, sonra aynı hareketi e, Fahir Öğünç de yaptı başka bir televizyon programında. Ben biliyorum bunun şeyini çok çektim, cere ceremesini. Ben anlarım onların ne demek seni. Kıyafeti o kadar para gömülmez o kadar. Ama Fahir senin Çünkü sanatçının oldu? yediği helal, giydiği haram derler. Tam tersi derler diye biliyorum ben ya. Ondan bu kadar bu kadar sanatçı şu kadar kilo et yedi falan diye haber oluyor. Hiçbir sanatçı i̇şte içi, onlara şey değil giydiğine aslında şu evler, giydiği haram derler. Giydiğine şukalar verdi Bir giydiğini bir daha giymiyorsun yani. canım Niye giyiyorsun bir daha Giymiyorlar zaten öyle bir haber yok Hep yedikleri sanatçının yediği tartışılır da Giydiği sanatçıdır sonuç olarak diye şey yaparlar Ama Abba'nın kendi kendine yaptığı şey bu e Özel Açıklama. 40 yıl sonraki özel eşit Vergiden düşülebildiği için ve buzu yasadan yararlanabilmek için En uçuk kaçık sahne kostümlerini seçtik Çok da iyi oldu çok da güzel oldu tamam mı demişler hep birazdan. Ben Kendi tamam diyorum. Mi? Ne diyorlarsa tamam diyorum. Çünkü Yine. ben hakikaten sonradan da iyice abla hastası oldum. Ondan sonra al bak. Hadi ha. güzel bir abla dinleyelim. Hadi kulakları çınlasın. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Tamam canım. Ya yani bunun da sonu bir süre sonra kabakladı veriyor. Yani tamam diskoda bir yere kadar yani. Sevgili dinleyiciler kusura bakmayın. Tamam. Dancing, dancing, tamam. Dancing. Eyvallah. Ay, ay. çok Yorulduk, güzel oldu içerdik. ya. İyi açıldık valla. Nefes nefese kaldık. Valla açıldık. Esnedik yerindik. Valla bize güzel bir sabah neşvesi, sabah sporu oldu. Ee, bu imkanı bulamayanlar da isterlerse birbirleriyle güleş tutmak suretiyle neşvelenebilirler. Çok teşekkür ederim. Bir müjde vereyim sana. Evet, sana bana muşturu... müjde. Bilmiyorum dinleyicilerimize de müjde midir bu? Tabii bize müjde, onlara muştu derler. Dinleyicilerimiz arasında da ben eminim hastası olan çoktur. Kraliyet ailesinden konuştuk uzun uzun. Hakikaten. Zaten onların... o fix, onun şeyi yok yani. Onun ne derler ona? Ne e, bu konuştuklarımızın gıybet özelliği var ne de arkadan konuşma. Bu bizim fix Fiks yani bu radyoculuğumuzun fıtratında bu var. İlk fıtrat konusunu cuma, cuma günü, günü ayrıca işleyeceğiz. Sevgili dinciler lütfen siz de hatırlatın. Cuma günü biriktiriyoruz sonra bu kadar konu konuşulmaz falan diyerek konuşmuyoruz. Hangi konuları konuşacağımızı lütfen siz de cuma günü. Ben şimdi bir dosya yaptım Fahir yeşil evet. bir dosya. Evet. Cuma dosyası diye. Cuma dosyası föylü dosya. Föylü dosya içindeki şeffaflar da yeşil. Öyle bir espri yani e, hepsi var orada. Çok şimdi mesela ediyorum. ben fıtratı Oktay yazdım ben. ben. Bir sayfa e, fıtrat yazıyorum. Arka arkaya dolacak şekilde. Tabii ki boşluk bırakmayacağım. E, ve o cuma günü açacağız o Hep, beraber, hep bakacağız. beraber inceleyeceğiz. Ama bugünkü konumuz e, krallara ait bir... E, krallara, krallara yakışır layık bir, bir yemek. a Kral yemekleri. En güzel kral yemekleri. Ne olabilir? Yarım saate hazırlanan kral yemekleri. Krallar bence çok herkes televizyonlarda, filmlerde seyrederek, sinemalarda işte şey zannettiler. Yıllarca hep bunlar köy tovuğu. Efendime söyleyeyim. but ee, Tarhana. et, Hep bunları yiyorlar zannederiz. Bunları ki bunlar da çok güzeldir. Tabii ve üzüm salkımını böyle affedersiniz salkımı havaya kaldı Öyle bir yiyorlar. Halbuki ben pek çok kralda gördüm az az yerler, sık sık yerler krallar. Koca masada. Evet yani belli bir döneme kadar öyle yenmiş. Bunun verimi alınamamış. Peki güzel bir kral sofrasında mı ağırlanmak istersin Fahir yoksa Erol Taş tarafından? Zamanında <gülüyor> e, bir güzel kendi o yer sofrası mağarada kurulmuş bir yer sofrasında. Aa, onun tadı da ayrı oktay o da daha butik bir Ama beraber iş, yiyeceksiniz. Daha beraber yerim canım ben de geri geldim ben de yani nerenin ben, adabına göre yerim yani benim, hayvan gibi yeniyorsa hayvan gibi yerim yani. Benim seçemediğim sorulardan beri 14 senedir bu sorunun cevabını arıyorum kendi içimde. <gülüyor> cevap veriyor. Acaba, osu, acaba o oy bu? emek mi bu soframı bu soframı diyor. Krallar sofrasında bugün hangi kralın sofrasını inceleyeceğiz Oktay? Genel de, kral. Kral ve kraliçeler tabii ki şüphesiz. Bir de yani. bir program daha vardı. Kral ve kraliçelerin yatak odaları ve gardıropları diye. O programı da dört gözle bekliyoruz. Onu da, da bir sesini verelim. İlerleyen evet. günlerde dinleyicilerimizle Çünkü buluşturacağız. Çünkü herkes kral ne renk don giyiyor? Nasıl e, iç çamaşırları giyiyor? Merak içerisinde. Merak içerisinde. Doğru. E, genellikle Mart ayında e, karşımıza çıkan. Vergi ayı. Sebzelerin <gülüyor> e, Turfanda, sebze deyince Turfanda, Oktay. ilk Üçe rahat girebilecek olan bir sebze bu sene bir ay öncesinden yeşerdi ve artık baş verdi e, diyorsunuz yeş, şey mi? Yeşiliyle moruyla e, karşımıza çıkacak sokaklarda dikkat edelim Enginare Enginare ee, bir canım. ay erken gelmiş bu yıl ee, İyi gelmiş valla Enginare yani bu senenin en güzel haberi 2014'ün en sevdiğim yanı Enginare'in bir ay erken gelmesi Ama... güzel, güzel yıl olacağını en başta söylemiştik evet. herhalde güzel yıl olduğuna da yeterli bir Bizim karaciğerler bayram ediyor Oktay Karaciğer dostu diye geçer. Doğru diyorsun. Doğru. Falan. Tabii hakikaten öyle. Ama bir taraftan da şunu da söylemek lazım. Ülkemizdeki enginarlardan yeterli verimi alamıyoruz. İtalya'da Mitalya'da görüyoruz o baby enginar dedikleri. Patates de öyle ya. Ben evet. üzülüyorum ya. Patateste de, de ne kadar... Yani patates... Zorla beni tarıma sokacaklar. Bak yemin ediyorum e, bu tehdit... Niye tek çeşit patates var bizim ülkemizde ya? 200 çeşit patates var arkadaş. Niye bu kadar şey yapıyorsunuz? Ve altı üstü toprağın altında takılan bir... Enginar da öyle. Bu küçük küçük baby baby, baby enginarlardan bahsediyorsun. Evet değil baby sen? enginarlar ne? Bilir. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Bu var ya of of of. Hatta bunun... Ee, kızartmasını yapıyorlar zeytin yağında? Evet, İtalya'da. Eski bir Roma yemeği Hı -hı. Romalı hakikaten ağzının dadını bilen bir insan. Romalı Fahir diye bilinir sevgili nicdar. Herkes Romada Perihan bilinir. Ankarada Fahir oyuncu diye bilinir ama Roma'ya gittiği zaman Ah ha, Romalı, ben, Romalı. Ben, gerçek Romalı, Fahir geldi diye. Hepinizden bilir. çok Romalıyım ben. Valla Enginar veren adam var sevgililer gününde ya sevgilisine. Valla o adamla direkt hemen geleceğe dair ne plan varsa hepsini yapsın kadın. E, hepsinden hepsinden yürü, yürüyebilirler. Demet yani. şeklinde mi tek baş mı? Üç tane almış. Üç baş. Ben öyle adam gördüm. Üç tane almış. Önce onu bir gün öncesinde 13 Şubat'ta verdi. 14 Şubat'ta da bunu hep beraber yiyeceğiz ya. Yiyeceğiz. Bir de çünkü enginar karşı duygusal bir bağ da kurulmuyor ya. Evet tabii Yani ya. sen veriyorsun. Çiçek olarak bir gece vazoda bekletiyorsun. Ertesi gün ondan sonra ister dolmasını yap. ister beyaz soslu şeyini yap. Yemeğini yap. Onu, neler neler. Yekten zeytinyağını tercih ederim her Star, zaman. Ya pirinci çak içine, ondan sonra böyle yapraklarını. Hiç öyle yaban şeyleri girmesine gerek yok. Bakla makla koyanlar var. Sevgili hanımlar, lütfen yapmayın. Bakla değil ama yaprakların da yendiği böyle e, dolması tabii, tabii. vardır enginarla. Ol nefis. Dolmaya da gerek yok. Yaprakları normal zeytinyalda da yiyor. Yapraklara kıymayın. Sadece onun tası yenmez. Tas diye geçer. Ee, çanağı diye. Enginarın dibisin diye ben bugüne kadar duyduğum en büyük iltifat. Ve hakikaten taze enginarı yedikten sonra çiğ de yenebilir. Onu yedikten sonra bir yudum su için üstüne hmm. Hmm. çiğ de hmm. yenebilir mi dedim Fahir? Çiğ de yenir. Eğer yani eğer çok tazesi bulabiliyorsa. Yeteri kadar taze hissediyorsun. Yeteri kadar taze hissediyorum. Yani mesela bizim öyle şeyden koparıp e, dalından koparıp dediğim tarladan koparıp hemen yapraklarının dibine öyle kemirdiğimiz olmuştur. Ama tabii Vaka, vakamız vardır. Sevgili mızla Faiz'in bu anlattığı Güney İtalya'da çocukluğunu Sevindim, geçirdiği yani, yıllarda. Güney İtalya Sicilya. Oh, allora, Allora. Bakın gördünüz mü tekrar? <gülüyor> tek kelimeyle çocukluğuna döndü. Yani efendim tek kelimeyle çocukluğunuza söyleyebilir misiniz? <gülüyor> allora. <gülüyor> Teşekkürler. Ay çok güzelmiş ya. Vallahi enginlere hoş. Enginlere doyacağız mı yoksa az mı olacak? Onu bu, ben tam bu sene yok az olmaz, bol olur. Eee böyle hazır çıktığında böyle hiç e, mayıs aylarını falan beklemeyin e, sonunu. Yani ilk aylarında mümkün mertebe tüketin. Ondan sonra gelip, gelip teşekkür edeceksiniz. İsterseniz isterseniz burada engin zeytinyağı enginler tarifini de rahatlıkla verebilirim ama içine falan filanı baklaymakla bırak. Ya verelim aslında diye. ama biz vermeyelim dinleyicilerimizden şey yapalım ya. Enginar mı? Enginar güzel en bir güzel enginar, enginar. tarifi yapana ne alalım? Üç baş enginar da biz alalım ya pazar şurası. Tamam üç baş sezonun ilk enginarı ya da bizim bizden gidecek ilk enginar diyelim. Belki tamam, almıştır yemiştir. Tamam. Sevgili Hastası. dinleyiciler bugün kaç kişiyseniz o kadar enginar vereceğiz. <gülüyor> güzel en güzel enginar yemeği tarifi verene e, şey veriyoruz. Enginar veriyoruz ya bundan da güzel hediye olmaz. Şimdi tanesi kaç liradan Çıtır Düşünün. çıtır. Çıtır çıtır. E, Yeni gü çıkmış. Güzel bir enginar tarifi verin. Enginarlar sizin olsun. Değişik olabilir. Bildiğimiz klasik enginar olabilir. Hmm. Nasıl sokacağız tabağımıza? Ya, güzel bir şunu sokacağız? Yapın, yapın, diyorsanız. Nasıl yiyeceğiz? Bunu bir şey yapalım. Kapımız yani, açık. Bütün hanımlar beyler. Beyler de bu konuda e, Sosa da açık bir şey enginar. Sosa? Tabii kuşkonmazı açık. Yani pek çok şeyle enginarı coşturabilirsin ya. Günaydın. Günaydın Günaydın hanımefendi. Kimle görüşüyoruz? Merhaba. Günaydın. Gülay ben. Gülay Hanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hoş öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ Rica ederiz. Gülay Hanım. Ee, maharat mısınız? Mahir misiniz mutfakta? <gülüyor> Aslında öyle derler. Evet. <gülüyor> maharat ya da hamarat olabilir. <gülüyor> evet. Maharat diye bir şey yani yok değil mi? Yani <gülüyor> buçak olayları çok benim ilgi alanıma giriyor. Zaten ne? şey şey, şey blog yazıyor. Diğer arkadaşımla birlikte de blog yazıyoruz. Ne mi? güzel. Bir blogunuzdan evet. haberdar etsenize bize hangi blog ee, daha yeni başladık aslında yayına Bistrobis. Bistro Biz. Bist. Ne anlatıyorsunuz yemek tarifleri mi? Yemek tarifi evet. <gülüyor> Süper. O zaman evet, e, sabah güzel. sabah enginar e, çektirsenize canımızı. Zaten ya, çekti bizim sabah de. Sabah sabah zaten öyle bir anlattınız ki böyle resmen ağzım sulandı. Vallahi. Bayılırım ben de. Çok severim enginarı. Nerelisiniz Gülay Hanım? Ee, Malatyalıyız ama İzmir'de çok yaşadık. O yüzden enginara dair bir sürü envai çeşit tarif var. Valla ben, yani ben de gözümün önünde var ama tarif verebilecek kadar şey değil. Ama böyle siz bir canlandırsanıza bir tanesini seçip Gülay Hanım bize A'dan Z'ye anlatır mısınız? Ee, şimdi... Aa, öncelikle şu hani sadece tabak yenmesine ben de çok karşıyım. Hani böyle e, sahibim de dediği gibi o yapraklarıyla pişirindiği zaman enfes Tabii. olur. Bezeryeyle Şimdi... yeşil soğanla pişirilir. Benim mesela İzmir'de öyle yaparlar. Evet. Sonra dolması inanılmaz olur. Onun pirinci de çok bol. Dere, dereotu, işte maydanoz, yeşil soğan, çirin çekçilini takarız. Şimdi bakarım. ama tarifi verin. Tarifi verin, bir verin. Pazara bir tarif. gidiyoruz en genel Hangisi yani. alıyoruz. Hangisini vereyim? Hangisini, siz hangisini vereyim? Siz hangisini, yani sizin bir numaranızı verin. Yani siz hangisini ee... tercih ediyorsanız onu verin. Ee, tamam o zaman. Ee, ben dolmasını çok seviyorum. Çok özel bir lezzet olduğunu bence düşünüyorum. Bence de öyle. Dolması tamam. Ee, yani bence yeryüzünde tadılması gereken lezzetlerden biri. Bence de öyle. Ben, evet. Yani biz şu anda açız. Hepsine, hepsine ikna olacağız. <gülüyor> Ama o yüzden yani siz seçin bir tanesini. Buyurun dinliyorum. Hemen tamam, deneyelim, Buyurun. Tamam. O zaman dolmayı anlatıyorum. Tamam, Onun için biraz büyük şey, şey almak gerekiyor. Kafası ee, büyük enginar alacağız. Evet gerekiyor. tamam. Evet aynen öyle. Sonra işte o yaprakların üst çok sert iğneli gibi kısımları, onları bir ayıplamak lazım. Göbeğindeki tüycükleri de temizliyoruz anladığımız kadarıyla. Göbeğe pek ulaşamıyoruz doğma yaparken. Yani hmm. böyle biraz açıyoruz ama göbeğe pek ulaşamıyoruz. O, o zaman yaprakları Evet. Yaprakları kenardan böyle kanı Kanırtmak mı denir? Hani böyle çekerek biraz esnetmek gerekiyor. Evet bildiğiniz kanırtmak Tabii. doğru çok güzel. Evet aynen öyle. Enginar'ı kanırttık. <gülüyor> biraz kaba bir tavir oldu. Yo yani. yo doğru. Enginar buna alınmaz emin olun. <gülüyor> alınmaz diyorsunuz. Ondan sonra işte şey pirince içine çok bol dere e, otu. E, yeşil salan ve maydanoz koyuyoruz. İşte Bir şey soru sorabilir miyim Gülay Hanım? Tabii ki. Ne Hangi pirinç koyuyoruz? Basmati mi? Osmancık mı? Baldomu? Baldomu ne var? <gülüyor> Valla çok da fark etmez herhalde de bal da olabilir. Peki hani böyle pirinci, bir, pirinci bir espri yapıyor muyuz? Yıkamam mı koymadan, koymadan önce. Ee, nasıl ya işte zeytinyağı, tuz onlar konacak tabii. He. Ve yeşillikler yeşil, bol yeşillik ama nasıl söyleyeyim size çok bol olacak yeşillik. Tamam yani hani pirinci, e... pirinç enginanın içinde pişecek değil mi tencerede? Yani evet, çiğden evet, koyuyoruz tamam. yani pirinci. Tamam. Ee, şimdi pirinci zaten bir kenarda yeşilliklerle hazırladık daha enginarla buluşturmadık. Daha yani buluşturmadık. O şey yeşillikleri hazırladık, koyduk hepsini minik minik doğradık. Yeşil böyle pirinçli bir karışım oluşacak. Tamam. Sonra evet, maydanozlu. Onu sonra, onları, e, ona sonra e, tatlı kaşığıyla ee, o e, ayırdığımız, kanıttığımız yapraklar var ya onların arasına böyle içe içe yerleştiriyoruz. Ha. Tam ortaya ama değil mi? Tam ortaya. Evet. Tam ortaya değil, her araya. Ortaya değil, hayır, ortaya ha. değil. Bu benim anlattığım tam Ege ha. usulü. Yaprakların yani, arasına. Tamam. Evet, evet, yaprakların arasına tek tek yerleştiriyoruz onları. Ondan kanıttık biz yaprakları. Tamam evet, şimdi oldu. Evet, kanıttık. Sonra biraz uğraştırıyor ama inanın bu lezzet inanılmaz çok güzel. Ne olur dinleyen herkes yapsın çok güzel oluyor. Ondan sonra işte onu pişiriyoruz. Düdüklü tazeye de pişiyor başka türlü güzel pişmiyor. Tamam çünkü. ne kadar ne kadar sürede pişiyor? 15 dakikada pişeriz. Yok ya pişmez o kadar ee, sürede. Yani yok yok uzun sürüyor. Ee, i̇şte lazım. böyle iyi bir dedüklü varsa böyle 20-25 dakikada 20 dakika falan. 20-25 A kalite bir düdüklü de 20-25 dakika evet. Evet. Sonra onu nasıl yiyorsunuz, evet. tıbağınızı koyuyorsunuz, o yaprakları tuttuğunuz zaman elinizde kalır zaten, çok yumuşadık. Lıp diye bırakır mı ben? kendini o yaprakları? Sonra onu kaşık gibi sıyırarak yiyorsunuz ve inanın böyle hafif mide dolma falan ha, tadını on. da e, andırıyor o şey. Peki hani, o döşündeki e, o... kılları ne yapıyoruz, onlar kalıyor. Onu yaprak yaprak yiyoruz ya. Hı -hı, o açılıyor. O ortaya açılıyor. Onu sonra temizleyip kalan şeyi de yiyorsunuz. Çanağı da yiyorsunuz. Tamam, da afiyet, evet, evet, çanağı da afiyetle yiyorsunuz. Çok teşekkür ederiz Gülay Hanım. Teşekkürler. Gülay Hanım <gülüyor> biz size 3 tane enginar göndereceğiz. Ee, neden tamam. Üç Telefonlar tane. yanıyor şu anda Oktay. Yanıyor gibi. mu? Tabii kaç Aha. tane tarif var en iyi tarife verelim batarız tamam, yoksa. Tamam o zaman Gülay Hanım çok Gülay teşekkür ederim. Bakalım daha mi? iyi tarif gelmezse siz şu anda bir numaradasınız. Bakalım çıtamız şey nereye edelim. devam ediyor. Görüşmek Hadi üzere. hoşça Sağ olun. Evet Gülay Hanım'ı gönderdik ee, ve hemen Yalnız ikinci. Yalnız o yaprağını yemek de çok büyük şey ya. Büyük sevap. Onu böyle tersten alacaksın. Evet. Ee, ondan sonra yumuşak tarafını böyle e, dişlerin arasında tık tık tık. tık o bir şeydir yani. Çekirdek yemek gibi bir sanattır yani. Çiğdem Güna gibi. Günaydın efendim. Günaydın. Mersoğlu. Aa bir beyefendi günaydın. Kimle görüşüyoruz sabah sabah? Burak abi. Burak Bey hoş geldiniz. Enginer olsun konusunda de. bir profesyonel gibi davranıyorsunuz. Estağfurullah bir önceki anımefendi misafesinden sonra bizimki biraz yavan gibi kaçtı. Olur mu canım ya? Olsun sonuçta ya. Sonuçta enginer yapacaksınız Burak Bey. Buyurun. Ne kadar yavan olsa olsun o bir enginer sonuçta. Yaptınız mı iş daha önce olmaz. yoksa yeme konusunda mı tecrübeliyim diyorsunuz? Yemek yapmayı çok severim. Eşimle mutfakta özellikle beraber yapacağız. Eşinizi arkadaşlar. öyle mi evet. kandırdınız? Ben aslında bir mutfakta bir prensim gibi öyle bir şeyle mi yaklaştınız eşinize? Biraz öyle oldu gibi. Peki eşinize yapma. hiç şey dediniz mi? Ya bugün bir makarna şarap falan yapalım gibi bir şey oldu mu? Yani ona özel yemek yaptınız mı? Cuma günü yaptık da. Ya. Hay öyle değil. Evlenmeden önce. Şey, yani kandırmadan Evlenmedin. önce. Tabii canım. Şu evlenme teklif ettiğim günü de yemeği ben Hayır, yaptım. Hayır. Cuma günü yaptım diyor. Evlenmeden önce haydi haydi. Hani ne, neler, taklalar, neler ya, ne taklalar ne taklalar vardır? Ne ya. takla yapmıştır. Peki Burak Bey buyurun sizin tarifinizi alın. Nerelisiniz bu arada? Niye soruyoruz Faiz bunu ya? Kırk araştırma yıllık, yapıyoruz ya bu 40 40 başka programımızda ilk defa böyle bir soru soruyoruz. Hayır yani. neredesiniz Burak Bey? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ya yani şu anda şey, programla, programla ilgili bir e, e, e, tabi tabi özel başka bir araştırma yapıyoruz. Ya, pardon Ondan <gülüyor> benim haber, haberim yoktu Burak Bey. Evet buyurun dinliyoruz sizi güzel tarif böyle hızlıca bir tarif net. Tabii markete gittik bu hazır soyulmuş diye. Siz temizler. boş verin, biz bayağı, getirdik ya bayağı, siz ne diye? Hazır soyulmuşlardan mı? Çok olmadı. Ya yani pazardan aldık ve üstelik de şeyle aldık. Yaprakla aldık. Yani öyle öyle de olur hani pratik hızlandırılmış olsun diye. Tamam hani, tamam peki. O kısmına tamam o, o kısmı ben çanak benim, getirdik benim, sadece. Ya size. sen niye karışıyorsun Burak Bey'in tarifine? Belki canım oradan, canım yapraklar gitti ondan. Sonra. Belki evde ama, yaprağı ama, ama, yaprağı ama üstüne kapayacak. Veremiyorum şu anda tarifini veremiyorum. Versin versin Burak Bey tarifini. Buyurun buyurun Burak Bey özür dileriz. Tamam esasında göbek göbek şeklinde eee enginarlarımızı güzelce yıkıyoruz, kuruluyoruz. Evet. 10 dakikaya da 15 dakika suretiyle bunları güzel bir haşlıyoruz. Bu kütürlüğe gitsin diye. Hmm. 15 dakika kadar haşladıktan sonra işte yanına garnitürleri sonra söyleyeceğim. Çok az zeytinyağıyla teflon yapışmaz bir tavada. Denkleri böyle hafif kızarmış şeklinde gelene kadar kızartıyoruz. Sadece alt tarafını, üst tarafını değil. Alt tarafı ee, dediğiniz çanağın büyük yüzeyi, dip tarafı. büyük yüzeyini, aynen öyle. Büyük yani, yüzey, yani, havaya oturacak yani. olan kısmını. Evet. Ee, zeytinyağı ile biraz çeviriyoruz. Bu arada üstüne dilediğimiz baharat atabiliriz. En çok karabiber yakışır, hmm. yakışıyor daha doğrusu. Ee, bunu ayrı bir tabağa aldıktan sonra kızarttıktan sonra işte bezel haşlanmış bezelyesi, ee, çok az miktarda patates püresi, hmm. üstüne de yine zeytinyağı ve salça, mümkünse de biber salçasıyla bu mantıların üstüne yaptığımız sos var ya. Evet. Onun biraz daha koyusunu. E ilave miktar tuzlar ya da yeteri kadar tuzla güzelce çevirip üstüne döktüğümüz zaman inanılmaz bir tat çıkıyor Allah Allah. Yani Allah. salçanın baskın tat geldiğini düşünüyoruzdur şimdi herkes ama mümkün değil. Yanılıyorsunuz yani diyorsunuz. Onu enginar tölere eder. Aynen öyle yani mantının üstünde çünkü yani çok abuk sabuk bir salça sosu yapıldığı zaman hamurun tadını alamıyoruz. Evet. Ya da işine zaten min, böyle kıyma attıkları için, yani hmm. kıyma da yok artık. Ya ev yapımı olmayanlar böyle sadece baskın salça tadı alırız ya. Valla şimdi bu, normalde başka yerde olsaydık şey derdim Burak Bey katlettiniz canım canım enginarları katlettiniz derdim o baharatla <gülüyor> ama deneyeceğim bunu deneyeceğim. Değil Burak deneyeceğim çok... beni Burak ikna de, ettiniz. Sizin verdiğiniz tarifte hiç yaprak yok değil mi? Direkt kalbinden. Yok, yaprak yok hani Aynen aynen. ya da kızartma şeklinde kullanamıyoruz. Ee, çok basit yanıyor çok kolay yanıyor daha doğrusu. Tamam ha, anlaşıldı. Ama hoş bir vermiyor ama mutlaka ki salça sosuyla denemenizi tavsiye ederim. Salça hani ile işte. yargılarınızı mutlaka şey yapacaktır yerle bir edecektir. Tamam peki enginarı eklemeyi biliyor musunuz bu arada Burak Bey? Yok ona işim yok. Ya yeah. neyse peki. <gülüyor> <gülüyor> neyse sizi zayıf yerinizden yakalamak bana haz verdi. Teşekkür ediyoruz Burak Bey hoşçakalın. Ben teşekkür ederim hoşça kalın. Hoşça Görüşürüz sevgili dinleyiciler reklam girmemiz lazım aksi takdirde bizi enginarlarla dövecekler. Üstelik de baya bir sert enginarın enginar. sapı da yalnız çok acıtıyor. Acıtıyor. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Canım canım enginarlar elimizde kaldı. Ee, bir dinleyicimizi daha alabiliriz. Ee, tariflerde hatta devam edebiliriz. Aa yok artık bu iki tarifle de hayatımızı geçireceğiz diyorsunuz. Onu Çok da siz bilirsiniz. Çok ama cevap veremedik sevgili veremedik, dinleyiciler. Arayanlardan çalan oldu. telefonlardan özür diliyoruz ve hazırız diyoruz. Hazırız. Bu arada enginar seçmeyi biliyor musun? Pazara gittin. Tabii. Nasıl anlarsın tavsiyecileri? Başını eğecek. Sapından tutcan Sapının dibinden tutcan Başını eğen enginar alınır. Başını eğecek. Böyle dikçik gibi tutan böyle kendini gürz gibi şey. Yani benim taktiğim şeydir orada. E, sapından tutacaksın. Hı hı. E, aşağıya doğru bırakacaksın böyle Enginar'ı. Şöyle hafif sağa sola sallayacaksın. Lıpla O kafayı sallıyor. O böyle kafayı sallıyorsa o Enginar tamam ben sana gelmeye, tencereye girmeye hazırım mesajı vermektir yani, o Enginar, enginar dünyasında. Enginar'da dik dur e, ad Enginar e, şey değildir. Makbul değildir. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> Enginar dünyasında dik duran enginarı... Hafif sallayacak kafasını. El dikte durabilir de. Hafif böyle sağ sola sallayacak. Dik de dik yani başını eğecek. Dikleşmeyecek. Dikleşmeyecek ama başını eğecek hafif. Hafif. Tatlı bir mail verecek böyle. Hafif verecek. Bu arada bir tavsiyede Vedat Milor'dan hatırlıyorum ben. Şarapla enginarı yemeyin lütfen diye bir tavsiye. şarapla enginar yenmez bir de yoğurtla yenmez. Bu da aklınızda Şarabın tadını hem enginarın tadını alamam diye bir tavsiyeyi hatırlıyorum. Günaydın. Günaydın. İşte bir başka enginar aşığı kimle beraberiz? Emre ben. Emre Bey, enginar aşığı Emre diyebilir miyiz? Tabii ki. Yani e, karaciğerimde e, problem olduğu için uzun zamandır enginar aşığıyım. Her, her türlüsünü düzenli tüketiyorum, olarak, tüketiyorum diyor. Düzenli olarak tüketiyorum, yiyorum mu diyorsunuz? Yoksa yapıyor musunuz? Yoksa hem yapıp hem yiyorum. Nasıl? Yani ilaç sütü, niyetine. Ne evet, evet. evet. O zaman bize en güzel, en sevdiğiniz enginar tarifini paylaşmak ister misiniz, Emre Bey? Ben muhteşem ve çok rahat bir enginar tarifi paylaşmak istiyorum. Ee, Enginleri kabuklarını soyuyorsunuz. Hmm. Ee... Soyarken limonlayarak soyuyoruz bir taraftan değil mi? Limonu yarım kesmişiz bir taraftan da ovalıyoruz. Çünkü hayır, neden? Hayır, hayır, hayır. Niye nasıl? Hayır? <gülüyor> Ama kararır <gülüyor> Enginlerin e, tam göbeğini e, yani enginerin kendisi ortaya çıkardıktan sonra tamam. limon sıkıyoruz. Ondan sonra e, zeytinyağı, tuz ve onu güzel bir çatala batırıp doğal, natürel bir şekilde yiyoruz. Muhteşem oluyor gerçekten. Nasıl? Çiğden mi yiyorsunuz? Tabii ki yani tabii, tabii. ki. Çiğ enginar ama güzel taze ise inanılmaz. Emre Bey nasıl hastasıysa <gülüyor> pazar tarifi verdi. Pazara gidiyorsun. Alıyorsun pazarcıdan. Göbe. Ondan sonra diyor domatesleri, salatalıkları, elmalara bakarken onu aynı zamanda yiyerek gidiyorsun Zeytin, limon, başka bir şey var mı? Yok. Zeytin, limon ve tuz, tuz çok önemli tabii tuz. ki. Çünkü tuzsuz biliyorsunuz enginar yapısı gereği ee, sek, yani, sek enginar diye ben buraya Emre Bey isminizin karşısına yazdım. Sek enginar diye. Ama gerçekten e, önemli yani. Üstüne su içtiğinizde çok inanılmaz bir tat olmuyor mu? Su falan önemli değil tabii ki de. Ya önemli ee... Emre Bey bir kere de sizde bize bir itibar edin dediğimizi dinleyin ya su için üstüne siz için Aman, bak. Bir bardak, bir, şey... bir bardak iyi sudan bir şey olmaz. Ya da sanki tamam. zehir için diyorum ya su için üstüne bir enginer tamam, yedikten sonra kırmayın bir için... birbirinizi içecek Faizir yarım bardak da olsa bir su içecek Emre Bey. Hem su yani siz çok az su içiyorsunuz ondan sonra. Tamam benim kafam karıştı özür dilerim iyiyim. <gülüyor> Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kal, ol. Hoşça kal sağ. Evet bir hem, renginar tarifi bu da yani en, temel, en temel tarif oldu yani çiğden e, olarak tüketin diye. Pazar tarifi işte bu. Pazar. Hem tadının lezzetinin hastası hem evet. de iyi geleceğini düşünerek yiyor. Yani... Daha o zaman, bir herhalde başarı noktası yok. Enginar vereceğiz. Oktay kime vereceğiz enginarları? Baş baş enginarlar elimizde kalmasın. O zaman... Ee, sen, bir de bunu sen, pazar günü... Aman hangi gün pazar var? Perşembe günü pazarı var. Perşembe, pazar, pazar, Perşembe günü. pazarı var, Oradan alırız. Perşembe günü alacağız. Ee, sabah gelin enginarlar gelmiş. Manyak gibi dikilmeyelim oraya sabahın sekizinde. Bu, bu hafta geliyormuş pazarlarımıza. Öyle, yani bu hafta geliyor da sonra yani sabahleyin alıp... Gerçi ben Nisan'da falan hatırlıyorum ya enginarı. İzmir'deyken. Ben hatırlıyorum Nisan ortası Öyle ya falan doğru. gibi çıkma tarihi var. Bayağı bir erken geliyor demek ki. İstersen kenarda şey yapalım not edelim dinleyicilerimizi. Unutmayalım diyorsun. Yani Gülay Hanım var, Emre Bey var, Burak Bey var. Üçü. E, yani bir önce Enginar'ı bulalım. Sonra hakikaten mahcup duruma düşmeyelim. Bunlar da konserve veya diye şey yapmasın. Ama durun. Hala tariflerimiz devam var ediyor. Mı? O devam. zaman şans çarkını çevireceğiz. Şans çarkı döner. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne kadar çok erkek hastası varmış Enginar'ın ya. Buyurun. Adım <gülüyor> Tolga Gürbüz. Biraz önceki e, dinleyicimizin, dinleyicimizin e, tarifine bir şey eklemek istiyorum. Emre Bey'in tarifini. Çiğ yerken mi? böyle zar gibi ince ince kesmek lazım. O zaman tadı çok güzel oluyor. Böyle fındık gibi oluyor. Çok güzel. İnce ince zar gibi, e, cips gibi doğrayacağız yani. Evet. Yani çiğ yerken böyle e, küp küp yani kocaman kocaman değil de onu ince ince doğrayız. Evet. Öyle zeytinyağı limonlayıp tuzlayıp. Zeytinyağı limon ee, ve tuz. Ki böyle... Koyangülşen bir bardak su içmek lazım. Hah. Tolga ya Bey ben şu anda Tolga tarifi, Bey, tarifi tamamlandı. Bence 10 numara 5 yıldız bir tarif verdiniz. <gülüyor> teşekkür ediyoruz Tolga Bey. Bey teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşça kalın. Sağ olun. Güzel. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tolga Bey de Emre Bey'in yaptığı tarife bir katkıda katkı. bulundu. Onu şey böyle soracağım. ince ince yapacaksınız ki limon üstünde dağılacak dedi. Bu enginarın karaciğerden başka bölgelere de faydası olabilir mi? Pankreas. Yok onun dışında. Net. Afrodizek etkisi, etkisi olduğu söyleniyor. Hatta Çünkü hep zamanında şeyler böyle, şey... böyle bakıyorum, herkes erkek yani, hiç kadınlardan bir tane bir, bir Gülay Hanım'dan aldı. Zamanında şey diye bir şey okuduğumu ben hatırlıyorum. Enginar bir dönem ee, galiba orta çağda kadınların yemesi yasaklanan bir sebzeymiş. E Onda kadınlarda tepkili tabii. Tamamen bu afrodisiak etkisinden dolayı nerede nasıl onu tamamen kadınlarda ama... mı afrodisiak etkisi yapıyor? Kadın erkek fark etmezse işte orta çağ. <gülüyor> Kadın erkek tabii sene kaç orta çağ? <gülüyor> sene yapacaksın. Ortaca. O yüzden ama böyle orta bir çağda da ne yesen hepsi afrodisiak etkisi yapacak bir şey yok. Sonuçta çağ orta yani Yapılacak bir şey yok. Yani ne yapayım? Neyle uğraşacağım? Yani işte işsiz kasap e, gezer dolaşır kendisini ambarda sanır. E, o e, mu darı ambarında sanır. İşsiz kasabın kendisi ambarda. İşsiz kasaplar sanır. geziyormuş hep ortalıklarda. Neyse. Ay, o zaman şans çarkımızı çevirelim mi? Şans çarkını çevir. Vallaha bir dinleyicimize vereceğiz değil bir mi? Bir dinleyicimize vereceğiz. Ben tamam. bir şey söyleyeyim mi? Ben isimleri yazdım zaten. Tamam. Ben de gönlüm kimden yan acaba aynı isim mi çıkacak Bakalım çok merak ediyorum. Bakalım. Ne olacak? Çeviriyorum ben. Bir saniye falan. Şu, ay, bunu ne zamandır çevirmeyorduk sıkışmış. Hep o yağ, yağlar falan. Hiç yarışma yapmıyoruz ya. Çok uzun süredir. Evet, çok çalışmış. uzun süredir. Yarışma da yapmıyoruz. Bu nasıl bir şey? İnanmayan dinleyicilerimiz vardır. an çarkı olmadığına dair. Lütfen sesi. Oktay vallahi Affedersin. Şu anda herkes ikna olmuş durumda. Güley Hanım olacak. Enginar'ı kanırttı. Sen de orada şans çarkını kanırttın resmen. Aa Güley Hanım çıktı Fahir. Aa. Evet Ay, G, yok, B, aa. E ve T olarak kodlamıştık isimleri. G çıktı. G çıktı. E, Güley Hanım'ı Hanım tebrik, tebrik ediyoruz, ediyoruz. sizi. Bizden 3 baş, hadi bilemedin 4-5 Enginar kazandınız. Ee, umarız per perşembe günü şeyimiz vardır. Cuma günü gelip radyodan alabilirsiniz Enginar'ları. Ya da ne bileyim adresinize post alalım. Tabii alayalım. tabii kargolayalım ya. Kargolayalım Onu ya. güzel şey yaparız. O zaman Güley Hanım. Bizi dinliyorsanız şayet bize Twitter'dan mı yazsın? Yok bize 213-30'dan 30. ulaşın Gülay Hanım. Evet Gülay Hanım modern sabahları ulaşın adresimi verecektim. Bana enginar yollayacağılardı. dersiniz. Ellerimizle alacağımız enginarları yollayacağız size. Enginar. Telefonunuzu bekliyoruz. Evet dört baş enginar kazandınız. Kargo ücreti de bize dahil olmak üzere. <gülüyor> Sizi Valla ödemeli şeyler verelim ya ciddi söylüyorum ya Haftaya da ne bileyim güzel modern sabahlar sağlıklı besleniyor badem Kere... salatalık mesela badem salatalık kereviz kilo ya hiç ne kadar bitti gitti ya abi yaptırayım sana havucum da var güzel bir kilo havuç domates koyayım. hop hop gönder, gönder. hele patates mesela haftada bir patates verelim Faiz valla verelim ok da bu bu iş benim çok hoşuma gitti modern patates. sabahlar bizi doyuruyor diye bir kampanya harika önümüzdeki günlerde buna gebeyiz. Programında artık yavaş yavaş sonuna geldik. Onu da söyleyeyim Oktay. Keşke bahçemiz olsa da üretme göndersek. Bahçe daha bostan yetiştirdiğimiz mı? yetiştirdiğimiz enginarımızı göndersek. Bostan mı? Kendi... Bost... Bostan da olabilir Fahir. Ee, şey de olabilir. Ben Bokta... daha böyle küçük çizilerin olduğu bir bahçe düşünmüştüm. Çizilerin derken? Çizi vardır ya ya su. Ha, su, su çizileri. açılan şey. Yani o, o böyle çize. Ama çizeye basma hayır falan diye böyle birbirimizi şey yapacağımız. Onu Güney Hanımlara göndereceğiz falan diye böyle arkada keşke böyle küçük bir bahçemiz olsa. E, küçük bahçe dedim niye birbirimize bağırıyoruz o zaman? Manyak mıyız biz? İşte Etrafına. basıyorsun abi oralara basıyorsun ondan sonra. Bağır, toprak, su, ben bağırmadan söyle abi bana bağırmadan söyle. İnsan gibi söyle basmayayım ya Gerçi görmedim. Ege basar Ege. Ege ben basar ben basar mıyım ben sularım. Sen böyle sek sek sekersin fahir. vallahi Valla ceylan gibiyimdir o konuda. Ceylan gibi. Beni bir bahçelerde görseniz bahçelerde bostanlarda aynı ceylan dersiniz aynı ceylan bu. Ben yalnız o tarlada çalışırken halini gözümün önüne getiriyorum ya. senin de tarlada üstsüz çalışmanı istiyorum. <gülüyor> Bunu da söylüyorum ilk kez. Hakikaten gerçek erotizmle artık Ankara'ya... Fasulye sırıklarını dikerken. <gülüyor> Ankara'yı gerçek erotizmle tanıştıracağız onu da söyleyeyim. Sevgi denince. bahçeye bakar. <gülüyor> Bir bahçe sahibi olsak var ya neler yapacağız ama işte kısmet. Evet bir programın daha sonuna geldik. O zaman veda edelim. Vedalar asla tükenmez. Yeniden merhaba demek için bir hoşçakal gereklidir. Hoşçakalın sevgili dinleyiciler. Yeniden görüşürüz.